Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ve ala nebiyina muhammedin ve ala ärihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ehsanin ila yevmeddin. Amma baed, bugün 24 Şubat 2012 Cuma, ehli Sünnet'te şefaat derslerimizin 3. dersi. Geçmiş 2 dersimizde biz şefaat çeşitlerinden 4 tanesini ele almıştık. İnşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşinci çeşit şefaat. Biz yanlış hatırlamıyorsam birinci derste demiştik ki biz yedi tür şefaati ele alacağız. Ehl-i Sünnet yedi çeşit şefaati inanır. Bunlardan biz dördünü ele almıştık ilk iki derste. Bu üçüncü derste ise geri kalan dördü ele alacağız. Sonraki derslerde de bu dersin içerisinde beyan edeceğimiz üzere inşallah serinin nasıl devam ettiğini anlatacağız. Şimdi bu derste 5. 6. ve 7. tür şefaatleri ele alacağız inşallah. 5. çeşit şefaatimiz şu. Şimdi bu şefaat, bu çeşit şefaat, ateşe girmeyi, ateşe girmeyi hak etmiş olan bazı büyük günah sahibi kimselerin ateşe girmemeleri için yapılacak şefaattır. Bu çeşit şefaat ateşe girmeyi hak etmiş bazı büyük günah sahipleri var. İşte bu büyük günah sahiplerinin Hiç ateşe girmemeleri, direkt cennete girmeleri için yapılacak ne? Şefaat çeşididir. Tabi biz bu büyük günah sahiplerinden kimi kastediyoruz? Şirk işlememiş ama büyük günah sahibi Müslümanlardan bahsediyoruz. Bunların ateşe, girmiş, ateşe girmeye hak etmiş bu büyük günah sahibi kimselerin ateşe girmemeleri için ne? Yapılacak olan şefaat türüdür bu tür şefaat. 5 tür şefaat. Şefaatin bu çeşidini yani şefaatin bu türünü e, İbn-i Teymiye Rahimallah, İmam Nebebi, el kad ve başkaları gibi birçok ilim ehli şefaatin bu türünü zikretmişlerdir. Ancak tabi bakın buraya dikkat edeceğiz. Burası çok önemli. Diyoruz ki şefaatin bu türü hakkında has bir delil, özel bir, özel bir delil gelmemiştir. Şefaatin bu türü, bu beşinci tür şefaat hakkında özel bir nas özel bir delil, bu türü özellikle zikreden has bir delil bulunmamaktadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve başkalarının büyük günah sahiplerine yapacakları şefaati içeren biz hadisleri inceleyip düşündüğümüzde, biz bu hadisleri ele aldığımızda bu hadislerin iki kısmı ayrıldığını görüyoruz. Buraya çok dikkat edeceğiz. Çünkü biz dedik ki bu konu hakkında yani büyük günah işleyenlerin işleyenlerden Bu ateşe girmeye hak eden bu kimselerin ateşe girmemeleri için yapılacak olan bu şefaat çeşidi hakkında özel bir delil gelmemiştir. Ama ehli sünnet alimlerimiz bu şefaatin bu çeşidini kabul etmişlerdir. Ama diyoruz ki bu şefaatin bu türü hakkında özel bir nas gelmemiştir. Ancak biz Nebi sallallahu aleyhi ve başkalarının olsun başka diğer müminlerin olsun büyük günah sahiplerine yapacakları şefaatleri İçeren hadisleri biz ele aldığımızda, inceleyip düşündüğümüzde bu hadislerin iki kısmı ayrıldığını görüyoruz. Birinci kısım hadisler büyük günah sahiplerine, burası çok önemli meselemizle alakalı. Birinci kısım hadisler büyük günah sahiplerine ateşe girdikten sonra, bakın ateşe girmeden önce değil, ateşe girdikten sonra yapılacak şefaat olduğu için unu göstermektedir birinci kısım hadisler ve çok açık bir şekilde bu gelmektedir. Ateşe girdikten sonra yapılacağını dair gelmiştir bu birinci kısım hadisler. 2. kısım hadisler ise ikinci kısım hadislere baktığımızda konumları zikredilmeksizin yani ateşten önce veya sonra büyük günah, küçük günah vesaire hiç bundan bahsetmeksizin konumları zikredilmeksizin yani Büyük günah sahiplerine yapılacak şefaati bildiren hadisler rivayetler olduğunu görüyoruz biz ikinci kısımda. Yani bu büyük günah sahiplerinin konumları zikredilmiyor. Hangi durumdalar? Konumları zikredilmeksizin ateşten önce ateşten sonra bu konumları zikredilmeksizin büyük günah sahiplerine şefaati bildiren rivayetler olduğunu görüyoruz biz ikinci kısım rivayetlerin. Yani umum şekilde bir Söz zükrediliyor bunlara şefaat edileceğine dair. Ama bu ateşten önce şefaat mi yoksa ateşten sonra şefaat mı bu belirtilmiyor. Ama birinci kısıma baktığımızda birinci kısım hadisler bunların ateşe girdikten sonra ateşten çıkmaları için yapılacak şefaati gösterdiğini net bir şekilde görüyoruz birinci kısım hadislerde. Ama ikinci kısım hadislerde umum yani konumları belirtilmiyor. Dolayısıyla rivayetlerde büyük günah işleyenlerden, Cehenneme girmeyi hak edenlerin girmemelerine dair kendilerine şefaat edileceğine dair sarih açık bir nas yok, bir delil yok. İşte bu nedenle biz İbn-i Kayyim Rahimovullah'a baktığımızda İbn-i Kayyim Rahimovullah bu tür şefaatler hakkında diyor ki ben diyor şu anıma kadar şefaatin yani şefaatin bu türüne delalet eden bir hadise rastlamadım diyor Rahimovullah. Hadislerin diyor çoğu Şefaatin tevhid ehli olup da büyük günah işleyenlerin ateşe girmelerinden sonra yapılacağını göstermektedir. Bizim dediğimiz gibi az önceki o birinci kısım hadis var ya, büyük günah sahiplerine yapılacak şefaat. İşte o birinci kısma burada işaret ediyor İbn-i Yani ateşe girdikten sonra, belli bir müddet yandıktan sonra kendilerine yapılacak şefaat. Ben diyor, benim rastladığım naslar bu yönde diyor. O yüzden diyor ki Rahimallah ben diyor şu anıma kadar şefaatin diyor bu türüne yani büyük günah işleyenlerin ateşe girmemeleri için ateşi hak etmiş olanların girmemeleri için yapılacak bu şefaat diyor bu şefaat türüne delalet eden diyor şu anıma kadar bir hadisle rastlamadım. Hadislerin çoğu şefaatin diyor tevid ehlinden olup da Yani şirk eşlememiş ama büyük günah işleyenlerin ateşe girmelerinden sonra diyor yapılacağını göstermektedir diyor benim rastladığım hadisler. Ancak şefaatin ateşe girme e, girmelerinden önce ateşe girmemeleri için yapılmasına gelince diyor bu hususta diyor ben bir delile vakıf olmadım. Allah-u Alem İbni Kayyım'ın bu sözünü de ancak biz ele aldığımızda şöyle diyoruz. Tamam İbni Kayyım'ın Rahimullah'ın söylediği e, bu cümle açık ve nettir. Ki biz de e, zaten bu şefaat türünden bahsederken dedik ki nas yok, bir delil yok. İbni Kayyım da buna işaret etti. Ancak biz diyoruz ki İbni Kayyım'ın biz bu sözlerine baktığımızda Allahu Alem İbni Kayyım'ın ben bir hadisle karşılaşmadım sözünden kastı sahih bir delille, sahih bir delille karşılaşmadım anlamındadır. Aksi takdirde E, bu konular hakkında açık delil vardır. Açık hadis vardır ama zayıftır. O yüzden biz İbni Kayyim'in bu sözlerini Allahu alem şeyh hamlediyoruz. Eee sahih hadis görmediğini hamlediyoruz. Çünkü e, vardır bu konu hakkında hadisler. Büyük günah işleyenlerin ateşe girmemeleri için, e, hak edenlerin ateşe girmemeleri için yapılacak kendilerine yapılacak şefaat hakkında naslar vardır. Ancak bu naslar zayıftır. O yüzden biz bu konu hakkında nas yok derken kastımız sahih nas yok anlamındadır. Çünkü dediğimiz gibi şefaatin bu tür hakkında iki hadis var ancak her ikisi de zayıf. O yüzden biz işte İbni Ebi dünyaya baktığımızda El Ahval'de bunları zikrediyor. El Ahval'de bunları zikrediyor ama bunlar zayıf. Ancak meselenin özü şudur. Her ne kadar şefaatin bu türüne dair özel bir nas varid olmasa da büyük günah sahiplerine şefaatin yapılacağını burasını çok dikkat edeceğiz. Büyük günah sahiplerine şefaatin yapılacağını ifade eden deliller gösteriyor ki şefaatin bu türü sabittir. Yani ikinci kısım hadisler. Gösteriyor ki şefaatin bu kısmı sabittir. İkinci kısım hadisler neydi? Büyük günahların büyük günah işleyenlere şefaat edilecektir. Ancak konumları belli değil. Umum gelmiştir. Yani bunlar ateşten önce mi yoksa ateşten sonra mı eee şefaat edilecek bunlara? Belirtmiyor hadiste. Umum zikrediyor. Umum zikredince işte biz buradan anlıyoruz ki ateşe girmeden önce de ateşe girmeden önce de bunlara şefaat edilecek. O yüzden ehli sünnet e, bu şefaatin bu türünü ispat ederken birlerinin e, bu anlamda ehli sünneti yermesi veya ehli sünnetin bu sözünün bir delile dayanmamasını söylemeleri Veya böyle bir söylemin ortaya çıkması batıldır. Neden? Çünkü ehl sünnet Sünnet mustakil bir nas. Yani direkt bu türü zikreden bir nas olmadığını söylüyor. Yoksa umum naslar buna delalet ediyor. Umum naslar buna delalet ediyor. O yüzden biz diyoruz ki meselenin özü şudur. Her ne kadar şefaatin bu türü hakkında özel bir delil gelmese de büyük günah sahiplerine şefaatin yap yapılacağını gösteren ifade eden deliller şefaatin bu türünü ispat ediyor. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'deki Buhari Ebu Hureyre'den gelen hadiste hadiste diyor ki eee Aleyhissalatu vesselam. "Li kulli nebiyyin davatun mustecabe fetajjala kullu nebiyyin davatuhu" diyor ki her e, peygamber için her peygamberin diyor kabul edilmiş bir duası vardır. Ancak ne? Her peygamber diyor duasını kullandı, acele etti tabir sahihse, kullandı duasını. Ve inni ikhtabe'etu da'veti şefa'aten li ümmeti yevmel kıyame. Sonra diyor ki a.s. fakat diyor ben diyor, duamı kıyamet günümde, günümde ümmetim için sakladım. Ümmetime şefaat etmek için sakladım diyor. Sonra diyor ki fehiyye nâiletun inşaallahu men mâte min ümmeti la yushriku billahi şey'en. Men ma'temin ummeti la yushriku billahi shay'an. Şey Ancak ümmetinden diyor Allah'a hiçbir şey şirk koşmamış olan kimseler inşallah bu şefaate, bu şefaat'e nail olacaklardır diyor. Bakın çok dikkat edin bunassa diyor ki ümmetimden şirk koşmayan. Şirk koşmayanın içerisinde en muttakisinden En fasık dinden çıkarmayan, en fasık insana kadar bu lafız onundur. Yine biz İbni Ebi, şey, Ebi Asım'ın sünnesindeki İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen e, rivayete baktığımızda Nebis diyor ki O'titu şefaate ve iletun men la yushriku şey'en Bana diyor şefaat verildi ve ben bu şefaat e, ve bu şefaat Allah'a şirk koşmayanlara erişecektir diyor aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla bu büyük günah küçük günah işleyenler, küçük şirk işleyenler vesaire hepsini kapsamaktadır. Yine Buhari'deki hadiste Ebu Hureyre diyor ki: "Dedim ki ey Allah'ın Resulü, men eshadun nasi bi şefaati ke yevm Kıyamet gününde senin şefaatin en ziyade kime olacak?" Aleyhselatu vesselam diyor ki: "Men kâle lâ ilâhe illallah hâlisan min kalbihi." Kalbinden halis yani samimi olarak la ilahe illallah diyen kimselere olacaktır diyor. Aleyhisselatü vesselam. Yine biz başka nastara baktığımızda bütün bu nastar gösteriyor. Çünkü umumdur. Yine biz işte İbne İbni Asım'ın sünnesinde Ebu Hureyre'den, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Şefaati li ehlil keba'ir min ümmeti. Bu çok önemli bu lafı özellikle şefaatili ehlil kebair min ümmeti. Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir diyor Aleyhissalatu vesselam. Ama dediğim gibi bütün bu saydığımız rivayetler bunların konumunu belirtmiyor. Yani ateşten öncesi veya sonrası diye bir konum belirtmiyor. Dolayısıyla umum öncesini de kapsıyor, sonrasını da kapsamış oluyor. Her kim bu umumu haslaştırırsa ondan delil talep edilir. Aksa de aksi, aksi takdirde bu deliller umumdur. Yani ateşten öncesini e, diskalifiye eden tabir sayısı delil getirir. İçine sokan değil çünkü naslar umumdur. Ve men la yuşriku diyor. Ümmetinden şirk koşmayan. Hatta en son okuduğum rivayette li ehlil kebair diyor büyük günah işleyenler için. Bu ateşten öncesini de kapsar sonrasını da kapsar. Lafız umumdur. O yüzden umum lafızlar umumu üzerine kullanılır. Taksis yani ona haslaştıran o umumdan bir cüzü kenara çıkaran... E, nas gelmediği müddetçe. Umum, umumu üzerine kalır. Yine bu bapta Cabir İbni Abdillah, İbni Ömer, Ebu Zer, Ebu Sa'id El-Hudri, Ummu Habibe, Ummu Seleme, Amr İbni Şuayb ve daha başkalarından da radıyallahu anh'ın, bunlar daha başkalarından da rivayetler gelmiştir. E, bu şekilde umum rivayetler gelmiştir. Ancak buraya çok dikkat edeceğiz. Diyoruz ki, bakın Az önce söylediğim gibi diyoruz ki işte bütün bu umumatlar gösteriyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetten Şimdi aynı şeyleri söyleyeceğim az öncekiyle ama özellikle bu söyleyeceğim ilim ehlinin lafızları olduğu için buna dikkat edin diyorum bakın. ilim ehli diyor ki işte bütün bu umumatlar gösteriyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bakın ifadelere bakın bütün bu umumatlar Umum sözler gösteriyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetten tevhid ehli olanlara şefaat edecektir. O yüzden büyük günah işleyenler de tevhid ehlidir. Yani muvahhittir yani müşrik değildir. Dolayısıyla bunları içermektedir. ilim ehli bunu kastediyor işte. Diyorlar ki büyük günah sahipleri de bu ümmettendir. Bakın çok önemli lafızlar bunlar. Muhakk muhakkiklerin ağzından çıkan lafızlar. Büyük günah sahipleri de bu ümmettendir. Yani tevhid ehledirler. Dolayısıyla da onlara da şefaat edilecektir. Ve naslar ve naslarda ise yani delillerde ise sadece ateşe girmiş olanlara dair bir hususiyet söz konusu değildir bu umum lafızlarda. Ancak dikkat edilecek olunursa diyor ilmihli Bu umumatlar Nebi sallallahu aleyhi ve selleme işaret etmektedir. Bakın, şimdi buraya çok dikkat edeceğiz. Biz ispatladık ki, birçok umum rivayetle ispatladık ki, bu ateşten öncesini de ateşten sonrasında kastediyor. Ama biz bütün bu umumat, umum ifade eden bu nasları ele aldığımızda dikkatimizi çeken bir husus var diyor ilim ehli. O da ney? Bu şefaati eden sadece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gibi görülüyor naslarda. Yani hep Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaat edeceği söz konusu. Dolayısıyla dolayısıyla sanki bu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hasmış gibi görülüyor. Yani ateşten önceki durum. Ateşten önce şefaat edileceği Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hasmış gibi görünüyor. Çünkü bizim saydığımız bütün umum Rivayetlerde Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem zikrediliyor. Ancak biz diyoruz ki Allah-u Alem Nebi Sallallahu Aleyhi ve Vesellem'in dışında müminlerden de şefaatin bu çeşidini bu 5 çeşit şefaati 5 tür şefaati yapacak olan şefaatin bu türünde bulunacak olan müminler olacaktır. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem'in dışında da. O yüzden Ahmet'in müsnedindeki Ebu Umame'den gelen rivayette Aleyhisselatu vesselam diyor ki ümmetimden bir adamın şefaat ile ümmetimden bir adamın şefaat ile Rebia ve Mudar gibi iki köy kadar Rebia ve Mudar gibi iki köy kadar kimse diyor cennete girecektir bir adamın şefaat ile Bakın bu bu naslarda hep umum umum Yine Tirmizi'deki rivayette diyor ki ümmetimden diyor bir adamın şefaat ile Temim oğullarından birçok kişi cennete girecektir. Hatta diyor ki sahabe deniliyor ki aleyhissalatü vesselam'a Ey Allah'ın Resulü sizin şefaatinizden başka bir şefaatli mi? Aleyhissalatü vesselam diyor ki benim şefaatimden başka bir şefaatli. Bu umumatlar da gösteriyor ki şefaatin bu türünü bu türü müminleri de kapsamakta. Ancak bir dikkat edeceğimiz husus daha var. Dikkat edelim buraya. Biz diyoruz ki bu saydığımız saydığımız bu rivayetlerin bir kısmının Bakın. Bir kısmının Nebi sallallahu aleyhi ve selleme raf'ı sahih değildir. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden merfu değildir. Bu nedenle şefaat'in bu türü Nebi sallallahu aleyhi ve selleme mi has yoksa müminler için de mi geçerlidir hususunda ihtilaf edilmiştir. Bakın. Az önce ne dedik? Dedik ki müminleri de içeriyor. Değil mi? Ve nasıl söyledik. Ve başka umum naslar da söyledik. Ve dedik ki bu da gösteriyor ki müminleri içermektedir bu. Ama bu meselenin racih görüşüdür. Ve bu racih görüş de bir kısım ilim ehline göredir. Çünkü ben dedim ki az önce muhakkiklerin bazı sözlerini naklediyorum dedim. Bu nedenle buraya dikkat edeceğiz. Bizim saydığımız bu rivayetler, en son saydığımız bu umumatların arasına bak rivayetlere baktığımızda bu rivayetlerin bir kısmının nebi sallallahu aleyhi ve rafı sahih değildir. İşte bu nedenle şefaat'in bu türü nebi sallallahu aleyhi ve sellemime has. Yoksa müminler için de mi geçerlidir hususunda ihtilaf edilmiştir. Hususunda ihtilaf edilmiştir. Bakın Nebi Saselem'e sabit olduğu mevcut. Çünkü bu umumatların bir kısmı sahih. Sahih olan bu umumatlarda zikredilen isim aleyhissalatü vesselam. Ama başka isimler de mesela en son okuduğum rivayet vesaire bunların sahihliği tartışma konusu olduğu için şefaatim bu türü Nebi Saselem'e mi has? Yoksa müminler için de mi geçerlidir hususunda ihtilaf edilmiştir. O yüzden birinci görüşe göre şefaatin bu türü Nebi sallallahu aleyhi e hastır. Mesela Suyuti bu görüştedir. Sanki Allahu Alem İbni Teymiye de bu görüşe meylediyor. Çünkü kendisi şefaatin İbn Teymiye'nin kendisi Rah rahimeullah şey şef şefaatin bu türünü ele aldığında sadece Nebi sallallahu aleyhi bahsediyor Aleyhissalatu vesselam. Eee Sadece Nebi sallallahu aleyhi ve bahsediyor. İkinci görüşe ise şefa görüşe göre ise şefaatin bu türü hem Nebi sallallahu aleyhi için hem de başkalar için söz konusudur. O yüzden az önce ben muhakkiklerin sözünü söylediğimde Ahmet bin Hanbel'in o sözünü de getiriyorlar. Eee o Ahmed Hanbel'deki o rivayeti de delil getiriyorlar. Senden başka da meyalalarını şöyle evet benden başka Ama bunu işte bu rivayetleri sahih görmeyenler var. İşte ihtilaf buradan kaynaklanıyor. O yüzden ikinci göre ikinci görüşe göre ise şefaatin bu türü hem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hem de başkaları için söz konusudur. O yüzden bu ihtilaflı bir konudur ve ehli sünnette kırmızı çizgiler arasında yer almıyor. İki görüşten birisi muhtemeldir. Bu görüşü Kadı İyaz işte İbnü'sübki vesaire tercih etmişlerdir. İmam Nevi ise mesela bu görüşte tereddüt etmiştir. Tereddütte kalmıştır. İki görüşten hangisi racih Allahu alem. Yani ben kendi nefsim için söylüyorum. Hangisi racih? Allahu alem. Yani benim kendi şahsım için benim bu meselede kalbimin Hangisi racihtir şeklinde yani e, kalbimin meylettiği bir görüş yok. Kalbimin meylettiği bir görüş yok. Allahu Alem. Ancak şefaatin bu türünü yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de dahil bunun içinde. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in de bu türünü bu türde şefaat bulunması meselesinde harici ve mutezileler reddetmişlerdir bunu. Şefaatin bu türünü gerek ister sadece aleyhissalatu vesselam için olsun ister hem müminler hem de Aleyhisselatu vesselam için olsun fark etmez Şfaatin bu türünü V türünü inkar etmişlerdir hariciler ee, ve mutezileler İşte tabi bu zaten maruf. bunları e, bu şefaatin bu türünü inkar etmelerinin aslı e, yani batıl bir batıl olan usullerine dayanmaktadır Aslında bunu bu şefaattin bu türünü inkar etmeleri onların indinde maruf olan erkese bilinen batıl usullerine dayanmaktadır. Çünkü onlara göre neydi onların usulü? Onlara göre büyük günah sahipleri ebedi cehennemde kalacaklardır. Oradan çıkamayacaklardır. Dolayısıyla onların onlara şefaat edilmesi diye bir şey söz konusu olmaz diyorlar. Evet 6. tür şefaat. Şimdi bu tür şefaat tevhid ehli büyük günah sahiplerinden Ateşe girmiş olanların ateşten çıkmaları için yapılacak olan şefaattir. Az önce biz 5 kısımda buna değinmiştik dolaylı yönden. O yüzden bu mustakil bir şefaat türü olduğu için özellikle yine bunu ne yapıyoruz ele alıyoruz. Bizim bunu 5 şefaat türünde buna değinmemizin sebebi 5 şefaat türünü anlamak içindi. Yani öncesi ateşten öncesi ve sonrası onu karıştırmamak için biz ney? Bu altıncı türe değinmiştik sadece. Bu altıncı tür şefaat nedir? Bu altıncı tür şefaat tehvid ehli büyük günah işleyen veya tehvid ehli olup büyük günah sahibi kimselerin ateşe girmiş olanlarının ateşten e, çıkmaları için ne yapılacak olan şefaattir. Şefaatin bu türü Nebi Saselem'den meşhur bir şekilde sünnet ile sabittir. Meşhur bir şekilde sünnet ile sabittir. Aynı zamanda sahabe tabi'in ve din imamlarının icmasıyla da bu Şefaatin bu altıncı türü sabittir. Hatta e geçen derslerde veya ilk dersimizde yanlış hatırlamıyorsam anlattığımız üzere tamamıyla bir ayrım çizgilerindendir ki birazdan ona da değineceğiz. O yüzden şefaatin bu türünü e inkar etmek ne Bidat ve dalalettir. Ve müminlerin yolundan sapmaktır ve dediğim gibi ehl-i sünnetin kırmızı çizgilerindendir. Hariciler, mutezile ve bazı şialar şefaatin bu türünü inkar etmişlerdir. Ancak e, bu serinin konu olarak ikinci kısımda münakaşası gelecektir. Çünkü biz ilk derste yanlış hatırlamıyorsam ne demiştik? bir şefaatin 7 türünü anlatacağız. Bu ders serisinin ilk kısmı olacak. Kaç ders süreceksen artık ki e, bu dersle beraber üç ders sürmüş oluyor. Bundan sonraki dersler bu serimizin ikinci kısmı olacak. Ve sadece şefaatin bu türüne has münakaşalı bir ders olacak. O yüzden ikinci kısım dediğimiz bu dördüncü dersten itibarendir. Serimizin ikinci kısmı dördüncü dersle birliktedir. O deney şefaatin işte bu 6 türünü ele alacağız. Çünkü en önemli şefaat türü, en çok münakaşası yapılan, tarihte ehl-i sünnetle e, bidat ehlini şefaat meselesinde ayıran, e, tartışmanın en yoğun olduğu e, şefaat türüdür. Evet. O yüzden dediğimiz gibi bu tür şefaat tevhid ehli büyük günah sahiplerinden ateşe girmiş olanların ateşten çıkmaları için yapılacak olan şefaattır Ve bu meşhur bir şekilde gelmiştir. Ve diyoruz ki şefaatin bu türü Nebis-i Selem dışında aynı zamanda diğer Nebiler, Melekler ve Müminler içinde ne? Söz konusudur şefaatin bu türü. Bu sünnet ile dediğimiz gibi sabittir. O yüzden biz Buharî'mizindeki Ebû Saîd el-Hudrî'nin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den zikrettiği uzunca hadisin bir bölümünde bir bölümüne baktığımızda diyor ki Aleyhissalatu vesselam. Okuyayım size direkt hadisi. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam sonra e, cehennem üzerine bir köprü kurulur ve şefaat'e izin verilir. Halk, "Ya Allah, selamet ver, selamet ver." diye dua e, dua eder durur. Ya Resulullah, köprü nedir diye sorulduğunda Kaypak ve kaygan bir şeydir. Orada kancalar, çengeller ve demirden dikenler vardır. Vesaire anlatır uzun cana. Sonra diyor ki nihayet müminler ateşten kurtarıldıkları zaman nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden hiç kimsenin hakkı tamamıyla kurtarmak e, kurtarma hususunda Allah'a yalvarıp yakarması kıyamet gününde müminlerden ateşte olan kardeşleri için Allah'a yalvarmaları kadar sevimli olmaz. Onlar ey Rabbimiz bu kalanlar bizimle beraber oruç tutan, tutarlar ve hac ederler derler. Onlara tanıdığınız kimseleri dışarı çıkarınız. Onların suretleri ateşe haram edilir denir. Artık bunlar kimi inciklerine, kimi de dizlerine kadar ateşe gömülmüş olduğu halde pek çok halkı dışarı çıkarırlar. Sonra ey Rabbimiz cehennemde emrettiklerinden hiç kimse kalmadı derler. Hak Teala Geri dönün. Kalbinde bir dinar ağırlığında iman ve yakın olan her kimi bulursanız onu da çıkarınız buyurur. Onlar yine pek çok halkı çıkarırlar. Sonra ey Rabbimiz, sonra yine ey Rabbimiz cehennem içinde emrettiklerinden hiç kimseyi bırakmadık derler. Sonra Hak Teala der ki dönünüz. Kalbinde yarım dinar ağırlığınca hayır olan her kimi bulursanız onu da çıkarınız buyurur. Yine pek çok halkı çıkarırlar. Sonra tekrar ey Rabbimiz bize emrettiklerinden hiçbir kimseyi cehennemde bırakmadık derler. cehennemle bırakmadık derler. Sonra Hak Teala dönünüz. Kalbinde zerre ağırlığınca hayır olan her kimi bulursanız onu da çıkarım buyurur. Yine pek çok halkı çıkarırlar. Sonra tekrar ey Rabbimiz orada hayır sahibi olan hiç kimseyi bırakmadık derler. Ebu Said el-Hudri eğer bu söylediğim Hadiste beni tasdik etmiyorsanız şu ayeti okuyor. Şüphesiz Allah zerre kadar zulmetmez. Eğer bir hasene olursa onu kat kat artırır. Bir de tarafından pek büyük mükafat verir. Ayetini okuyunuz diyor. Bundan sonra aziz olan Allah, melekler şefaat ettiler. Peygamberler şefaat ettiler. Müminler de şefaat ettiler. Şefaat etmedik. Sadece bir kim kaldı Errahmanur Rahim kaldı buyurur. Bundan sonra ateşten bir cemaati toplar ve dünyadayken hiçbir hayır işlemeyip de cehennemde kömüre dönmüş birçok kimseleri çıkarır ve cennetin yolları üzerinde olup e, yolları üzerinde olup hayaat nehri adı verilen bir nehir içinde e, içine onları onları daldırır. İşte bu da bu nassta bu rivayette, Ve buna benzer başka rivayetler de bu şefaatin bu türüne e, açık bir ney? Açık bir delil teşkil etmektedir. Şefaatin bir türüne ama biz bu serimizin ikinci kısmında bu türlü özellikle münakaşalarıyla birlikte ele alacağız. 7 ve son tür şefaate gelince bu şefaat Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin küfür üzerine olan e, veya küfür üzerine ölen diyelim buna dikkat edin bu tür şefaat Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in küfür üzerine ölen amcasına cehennemde azabı hafifletilmesi için yapacağı şefaattır. Bu tür şefaat Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'e amcası için has bir şefaattır. Nebî sallallahu aleyhi has ve amcası için has bir şefaattır. Şefaat'in bu türü sünnet ile sabittir. Oisdan Bukhari buharve, mis sindekiadiste, Abbasibna Abdul Muttalib. Nebisa sellemed Yorki, jarasur Allah. Resulü, e Allah on resullu. Helne faate eba talibin bi xejin, fe inna hukane jahutoke, ja ja ja ja ja herhangi bir ja ja ja ja ja ja lehene düşmanlara karşı e, asabileşirdi diyor. Bunun üzerine Aleyhisselatu vesselam diyor ki: "Naam. Huve fi dahbah min narin ve loulana le Evet, o topuklarına kadar ateşten çukurda olur. Eğer ben olmasaydım o ateşin en aşağı derecesinde yani en derin çukurunda bulunurdu diyor Aleyhisselatu vesselam. İbn Buharî Müslîm'deki başka hadiste diyor ki: "Leallehu tenfa'uhu şefaatî yevmel kıyame feyec'alû fî dıhdaah minen nâr yebluğu ka'beyhi yaghllî minhu dimâghuh." Umarım ki benim şefaatim kıyamet gününde ona fayda verir de iki topuğuna ereşebilen ateşten çukura konur, oradan bile beyni kaynar diyor Aleyhissalâtü vesselâm. İşte nebîs ebu aleyhi has olarak yapacağı Bu şefaat ile Ebu Talib ateş ehlinin en hafif ee, yani ateş ehlinin en hafif azap göreni olacaktır. Nebi Abtu. kendisine yaptığı bu şefaat ile Ebu Talib ateş ehlinin en hafif azap göreni olacaktır. Müslim'deki İbn Abbas'tan gelen eee hadiste radiyallahu anhuma ee, diyor ki Aleyhissalatu vesselam ehwanu ehlin-nari azaban Ebu Talib'in Ata ehlinin en hafif azap göreni Ebu Talip'tir. Ve huve bi bina'leyni min nârin yagli minhuma dimaguhu. O dahi diyor iki nalın giymiş ve bunlardan dolayı beyni kaynar bir halde olur diyor aleyhissalatü vesselam. İşte bu serinin kardeşler bu serinin başından beri saydığımız bu yedi e, şefaat türünün dinde sabit olduğu açık şekilde ehli sünnet indinde E, ortadadır Naslar'la. Ve bu yedi çeşit şefaat türünün, bu yedi şefaat türünün dinde sabit olduğunu da biz ne yaptık? Beyan ettik. Ve belirttik ki bu şefaatlerin bir kısmı Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'a has. Bir kısmı da diğer müminler için deney söz konusu. Geçerli. Birinci dersimizden buraya kadar anlattıklarımız şefaat çeşitlerini anlatan birinci kısımdı. Seri iki kısım dedik. Birinci kısımdı. Yedi Türkçe şefaat anlattık. Üç ders boyunca. Şimdi bundan sonraki derslerde ise bu serinin ikinci kısımı olacaktır. Bu ikinci kısımda işlenecek olan mesele ise dediğimiz gibi harici ve mutezile ile ehli sünnet arasındaki büyük ayrım ve tartışma olan ne? Büyük günah sahiplerine yapılacak olan şefaat meselesini has olacaktır ikinci kısım. Ki bu ee, çeşit şefaat geçtiği üzere 7 tür şefaati ne arasında yer alıyordu 6. kısım olarak. Ama biz bunu 2. kısımda dediğimiz gibi tekrar ele alacağız. Çünkü derslerde belirttiğimiz gibi bu kırmızı çizgilerden olup sünnet ehli ile bidat ehlini ayıran meselelerdendir. Bidat ehli olmayla itham edilecek meselelerdendir. Sünni ile bid'i olan veya sünni ile bid'i iyi ayıran şefaat meselelerdendir bu. Tartışmanın en şiddetli olduğu meselelerdendir. Ve bidat tehli olan harici ve mutezilerin şüphelerini, şüpheleri en yoğun şekilde yönelttikleri şefaat türüdür bu. Harici ve mutezile şüphelerini en yoğun olarak yönelttikleri kısım budur. Ehli sünnete karşı. Şefaat meselelerinde ehli sünnetten ayrıldıkları en bariz noktadır. Önemli olarak tabi şunu şurada şunu da şurada belirteyim. Bu ikinci kısım özel olarak şöyle de bir önem taşımakta. Yani serinin bu ikinci kısmı. E, bugünkü sünnet inkarcılarının, işte şefaati inkar edenlerin aslında şüpheleri kısmen harici ve mutezilelere dayanmakta. Yani bunlar yeni bir şey getirmediler, yeni bir şey kesfetmediler. Bunların ataları, dedeleri, anneleri, babaları mutezile. Oradan gelme. Yani bugünküler onların artığıdır. O yüzden şefaatin inkarına dair getirmiş oldukları deliller yeni getirilmiş değil. Bin sene önce bidat ehli getirmiş bunlar Onlar da o bidat ehlinin artı olarak devam ediyorlar günümüze kadar. İşte nedir? E, hiç kimsenin şefaatinin kabul olmayacağı bir günden sakının, işte şefaatlerin, şefaat, şefaatçilerin şefaatleri onlara fayda vermez gibi vesaire getirdikleri bu ayetler, bu pasif e, şüpheleri vesaire o, o günden bu güne kadar gelmektedir. Ve tabii ki her ne kadar da pasif olsa, Ortam bu fasit pasif şüpheden nemalanmaya gayet müsait olduğu için insanların zihni bulanmakta bu türlü naslarla. İnşallah ikinci kısımda bunların bu şüphelerine de bu pasif şüphelerine de cevap vereceğiz inşallah.